Merhaba, soğuk bir pazartesinde tekrardan birlikteyiz. Söz programını dinliyorsunuz. Bugün ben Deniz ve Rabia mikrofon başında. Konuklarımız Deniz Oğuz ve Gaye Uğurlu. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba, bulduk. hoş bulduk. Ee, Kültür Kenti Vakfı'ndan geliyorlar ve aslında bugün konumuz Demokrasi Kuşağı isimli yapmış oldukları bir çalışma. Ee, önce isterseniz Gaye Hanım ve Deniz Hanım'ı tanımadan önce Rabia e, bu... ...demokrasi kuşağı seminerlerine lisesinde katıldı. Önce birazcık Rabia nasıl bir şey olduğundan bahsetsin... ...sonra Gaye ve Deniz Hanım'ı tanıyalım. E, merhaba bu arada. E, e, ben 11. Gün. sınıfa gidiyorum. Zaten burada da e, bu programda yer alıyorum. E, okulumuza seminerlere geldiler. E, orada işte insan hakları, orkestra, e, video, animasyon... E, Çalışmaları olduğunu söylediler. Ee, ondan sonra biz de işte benim de aklıma bu programa çağırmak geldi. Ee, ondan sonra işte rica ettim. Ettik geldiler. Ee, öyle oldu. <gülüyor> şey... O zaman e, Gayanım Hanım sizi tanıyalım. Ee, öncelikle Rabia'ya teşekkür ediyoruz biz. Onun sayesinde buradayız. Demokrasi Kuşağı Projesi bizim vakfımızın yeni yürütmeye başladığı projelerden bir tanesi. Kütürkenti Vakfı 2009 senesinden beri e, kentleşmekte, e, şu günlerde epey sıkıntı yaşadığımız e, şehirlerde daha yaşanabilir, kentler ...yaratmak uğruna çeşitli sanat ve kültür aktiviteleri yapan bir vakıf. Bunun içinde Beyoğlu Saha Festivali var, Altın Neler Festivali gibi festivaller var. Ve yaklaşık son bir buçuk senedir de sivil toplum projelerine ağırlık vermiş durumdayız. Bunların başında çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik bir projemiz var. Burada ailelere eğitim ve danışmanlık, psikolojik danışmanlık veriyoruz. Ve çalışma bölgemiz Beyoğlu. Ve bunları yaparken Beyoğlu'nda başka neler yapabiliriz? Düşüncesiyle yola çıktığımızda gençlerle bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdik. Çünkü hani bugün var olan sorunlar evet devam edecek ama gençlerle yaptıklarımız belki ileriye dönük olarak bu sorunların azaltılmasında bize yardımcı olacak. Ee, ve Beyoğlu'na baktığımızda dedik ki Beyoğlu çok kültürlü bir yer. Hani burada sadece... E çok kozmopolit bir yer aslında. Evet Efendim. yani... Turistlerin gelip gitmesi, milyonlarca insanın geçtiği bir yer olmasına rağmen bir yandan da 248 bin insanın yaşadığı bir bölge. Yani yerel bir bölge ve sorunları yerelde çok kültürlü sorunlar halinde kalıyor. Ve e, bu düşünceyle yola çıkarak ekip arkadaşlarımla beraber bir proje yazdık biz. Adı Demokrasi Kuşağı ve bu projeyi İsveç Konsolosluğu'na sunduk. Onlar da fon verdiler. Projemizde Beyoğlu Belediyesi ile ortak olarak çalışıyoruz ve 9 tane okulla devam etmekteyiz. Ben projenin detaylarını, projenin yardımcısı Deniz Hanım'ın anlatmasını isteyeceğim hı hı. size. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Demokrasi Kuşağı projesi sayesinde lise öğrencileriyle, Beyoğlu'nda yaşayan lise öğrencileriyle demokrasi ve insan hakları algısında bunu temel alarak sanat yoluyla, çünkü en kolay birbirimize dokunabileceğimiz yön bu, farklılıkları ortadan kaldırarak, birlikte bir çok kültürlülük kavramını bir birlikteliğe, birlikte yaşama çevirerek, Çeşitli atölyeler yapacağız. Bunun için arkadaşlarımız Murat ve Deniz okullara gidip seminerleri tanıtmaya başladılar. Ve ne şanslı bize ki o seminerlerden bir tanesinde Rabia ile karşılaştılar. Bugün de buradayız. Ben sözü Deniz'e vermek istiyorum. Başka sorularınız olursa ona göre cevaplayabilirim. Önce Deniz Hanım sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Bu projenin neresindesiniz? Ben bu projenin asistanıyım. <gülüyor> ee, proje Haziran ayında başladı. 10 aylık bir proje. Tövbe. Ee, Temel amacımız farklı sosyal kültürel arka planlara sahip gençleri bir araya getirip beraber sanat üretimi yapmalarını sağlayabilmek. Ve genel konseptimiz de demokrasi ve insan hakları. Projede çok çeşitli etkinlikler düzenliyor olacağız genç arkadaşlarımız için. İstiyorsanız bunların. Tek tek size tanıtabilirim. Bunlardan bir tanesi video atölyeleri. Bu video atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından gençlere nasıl video çekilir, kısa film nasıl çekilir, kurgu, montaj, bir senaryo nasıl oluşturulur. Bununla ilgili eğitim veriliyor olacak ve farklı liselerden arkadaşlarımız kendi gruplarını oluşturarak demokrasi ve insan hakları temalı e, kısa filmler, belgeseller çekiyor olacaklar. Bunun dışında kültür turları düzenliyor olacağız. Bunda da 3 e, farklı konsept düşündük. E, Beyoğlu'nun çok kültürlülüğünü beraberce keşfedebilmek için. E, birincisi Beyoğlu ve dini yaşam. ikincisi Beyoğlu ve mimari. Diğer konseptimiz de Beyoğlu ve sanat. E, bunun dışında e, sanat atölyelerimiz olacak. Bunda da grafiti dans, hip-hop temalı atölyeler düzenliyor olacağız. Ve ayrıca bir demokrasi orkestrası kurulacak. Bunda da aynı şekilde çok kültürlülük, birlikte yaşam teması olacak. Bu bahsettiklerimden biraz daha farklı olarak demokrasi ve insan hakları atölyeleri düzenleniyor olacak. Bu biraz daha diğerlerine göre daha Teorik ama böyle non-formal yöntemlerle daha eğlenceli bir şekilde hep beraber demokrasi, insan hakları, hak, özgürlük bu tür kavramları tartışıyor Tam olacak. da bu düşünce sormak hı hı. istiyorum. Non-formal ne demek acaba? Belki dinleyicilerimizin yabancı olduğu bir tabirdir. E, non-formal aslında yaygın öğretimin dışında olan hı hı. bir eğitim biçimi. Açık gruplarla yapılıyor. Burada amaç ekiple beraber hani bir... Eğitmenin sadece sınıf düzeninde ders anlatır gibi e, çalışma yapması yerine interaktif bir şekilde karşılıklı tepkileri de alarak ve kullanılan teknikler e, gençleri biraz daha dahil edecek şekilde çalışma yapmalarını öngörüyor. E, peki bu atölyelerde eğitim veren kişileri nasıl seçiyorsunuz? E... Açıkçası bu alanda e, projeyi oluştururken biz kafamızda... Bu işi gençlerin kendilerinin yapması yönündeydi ve özellikle gençlik alanında çalışan sivil toplumla yakın ilişkiler kurduk. Bu alanda deneyimli olan, insan hakları alanında eğitim veren, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nden danışmanlık aldık. Ve yine liselerden görüştüğümüz hocalar vasıtasıyla, onların da önerileriyle belli ekipler oluşturmaya başladık. Projenin atölyelerinin başlamasıyla beraber gidişata bağlı olarak bu ekipleri genişleterek çok daha kapsamlı çalışma yapmayı da düşünüyoruz. Peki okulları neye bakarak seçtiniz? Yani sadece yolu içerisinden mi okullar var? Başka yerlerden de var mı? Ya da e, seçtiğiniz okulların hani ismini bilmiyorum, nerelerde olduklarını Hı -hı. bilmiyorum ama neye göre seçtiniz listeleri? Şöyle buna ben cevap vereyim. Deniz eklemek istediğim bir şey varsa söylersin. Ee, bizim projede hedef kitlemiz 120 tane öğrenciye Hı -hı. ulaşmak. Ama biz bu, bunu sadece atıyorum teknik liseler, meslek liseleri ya da Anadolu liseleri olarak değil. Bu çok kültürlü yansıtabilecek şekilde Ermeni liseleri, Rum liseleri, Anadolu liseleri, bir yandan kız meslek liseleri yani... Her bir e, alandan farklı farklı okullar olmak üzere ve mümkün olduğunca Beyoğlu bölgesi bizim kapsamımızda olduğu için çalışma yapabileceğimiz alanlara da yakın mesafede olup. Çünkü öğrencilerin ilçe milli de ortaklığımız var bu arada. Öğrencilerin ders saatinden de çok almak istemiyoruz. Belki bir atölye için alacağız. Geri kalanını onların okul saatlerinin dışında yapacağız. Onların da ulaşabilecekleri bir mesafede olmalarını öngörerek e, 9-10 ile görüştük. Ve gönüllü bir iş olduğunu belirttik. Hı -hı. Gittik tek tek arkadaşlar görüştüler, anlattılar. Sonra iznimiz geldi. Ve ondan sonra onların da gönüllü katılımıyla beraber başladık. Hı -hı. Deniz Hanım ekleyecek bir şeyiniz yok sanırım. E, peki Raviya, sanırım Deniz Hanımlar okula gelmişler. Evet. Nasıl geçti? <gülüyor> Nasıl bir seminerdi? Nelerden bahsettiler? Sen ne düşünüyorsun? Ben bunu da çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuz. Ben, ben de çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, seminer... E, Zaten sınıfları ayrı ayrı aldılar her bir sınıfı e, sunum odasına. E, ilk önce Murat Bey ile Deniz Hanım anlatmaya başladılar. E, i̇şte sınıftakiler çok konuştuğu için fazla bir şey anlaşılmadı aslında ama... <gülüyor> <gülüyor> ...işte hoca bağırdı falan öyle sustular en sonunda. Anlatmaya başladılar. E, seminer güzeldi bana göre ama e, arkadaşlarım galiba biraz sıkıldılar e, direkt işte çıkış saatine şu kadar kala çıkalım, şu kadar kala şunu yapalım. <gülüyor> 30 dakika kalınca çıkalım falan dediler ama ben bayağı bir ilgimi çekti yani. Katılmakta isterim aslında. Burada Rabia'cığım ben izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir sürü arkadaşın o seminerdeydi. Evet. Diğerleri de dinledi. Kimisi ilgilendi, kimisi ilgilenmedi. Seni buraya getiren hani atölyelere katılmak istemeni sağlayan şey ne? Sonuçta kendi zamanından gönüllü olarak bir zaman ayıracaksın. Ve genç bir insansın. Tabii ki dışarıda yapacak arkadaşlarına gezecek zamanım var. Hani pek çok aktivite var. Ama gelip düzenli olarak bir çalışmada yer almak istiyorsun. Bu neden? Bunu bize anlatabilir misin? Demin de dediğim gibi zaten dışarıda. Ben böyle sosyal aktiviteleri çok seviyorum. Daha önceden de zaten Borusan Çocuk Korosu'nda şarkı söylemiştim 6 yıl. İşte Ermenistan'da kısa film çektim. Küçük Ayak izlerinde kısa film çektim. Burada radyoda çocuk hakları ile insan hakları ile ilgili konuşuyoruz. Ondan sonra e, fotoğraf sergisi oldu. Fotoğraf kitabım çıktı. Bunlar da benim etkim, e, ilgimi çektiği için ben de katılmak istedim. Hoşuma gitti yani. <gülüyor> Böyle. Peki aslında sizin Rabia'ya yönelttiğiniz soruyu ben de sizlere yöneltmek istiyorum. Gençler neden demokrasi kuşağında yer almalılar? Evet. Yani çok çeşitli etkinlikler hı hı. var. Ayrıca hani konseptimiz de demokrasi ve insan hakları. Ee, o yüzden birçok kazanımları olabilir. Ee, projenin sonunda bir katılım belgesi alıyor olacak. Hı hı. Tüm genç arkadaşlarımız. Bundan ayrıca e, yani bir sürü e, çok farklı sosyal kültürel arka plana sahip genç bir arada bir sanat hı hı. üretimi yapacak. Bu bence çok önemli bir deneyim. Ve aslında e, Sanatsal becerilerini geliştirilebilirler. Ee, Beyoğlu'ndaki çok kültürlülüğü hep beraber keşfetme şansımız olabilir. Onun dışında demokratik bir ortam sağlamaya çalışacağız. <gülüyor> Bunu da beraber keşfediyor olacağız. O, e, i̇letişim ve sosyal beceriler açısından da e, yararlı olur diye düşünüyorum. Onun dışında da tabii ki yeni arkadaşlıklar, bir de aynı zamanda demokrasi ve insan haklarını bu şekilde keşfetmek, sanat yoluyla keşfetmek çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Peki neden sanatla birleştirdiniz? Hı. Yani e, <gülüyor> bu da benim çok merak ettiğim bir şey, Rabia ne der bilmiyorum ama aslında çok hani nonformalden bahsettik ya bu da çok e, yapılan bir şey değil aslında hı hı. demokrasi ve insan haklarını hı hı. sanatla birleştirerek anlatmaya hı hı. çalışmak. Biraz burada hani kişisel fikrimi söyleyeceğim. Hı hı. Düşünün bir lise öğrencisiniz, eğer tüm gün okuldaysanız 9'da 3.30 arası, yarım günse 9'da 12.40 arası gibi bir süre içerisinde 45 dakikalık seanslar halinde anlatılan bilgiyi alıyorsunuz, ezberlemeye çalışıyorsunuz ya da işte notlarınızı alıyorsunuz ve sınav üzerinden geçiyorsunuz. Ondan sonra dershanelere gidiyorsunuz, eğer aileniz birazcık istekliyse sizi keman kursuna, piyano kursuna bir yerlere gönderiyor ve her şey bir e, mekanizma halinde öğretilen Hı -hı. ve alınan şekli ilerliyor. Ama hani burada biz sanatlı öğretim derken kesinlikle bir işte nasıl anlatayım. E, tabii ki disiplin olacak iç disiplin hı hı. kendi içinde ama herkesin kendine ait bir yaratım alanı olmasını istedik. Yani kısa filmleri çekerken mesela çekmek istediğim süreçte arkadaşlar diyeceğiz ki insan hakları deyince ne geliyor aklınıza? Yani bunu bize de ilk sorduklarında başka şeyler çıkıyor ve oradan doğacak etkileşimle. Videoyu bir araç olarak, aslında sanatla okay. eğitimlemek, sanatı bir, sanatı bir araç olarak kullanarak onların kendilerini ortaya koymalarını sağlayacağız. Çünkü çok fazla bu alan verilmiyor maalesef günümüzde bize. Aslında hani, günlük makinezmanın dışına çıkmak. Birazcık, birazcık onu kırmak, yapacağız. birazcık onların da düşünmesini sağlamak. Bir de ben az önce Deniz'in söylediği bir şey eklemek istiyorum. Evet, gençler sanat... Birlikte arkadaşlık kuracaklar. Pek çok nedenden burada yer, al yer almalılar. Ama bir yandan da bir şey var. ay ben sormuştum işte Kabataş Hı -hı. Lisesi'ndenmiş arkadaşlarından bahsettik. Sohbet etme şansımız da oldu birazcık. Birbirini tanımayan okullar var. Yani e, bir atıyorum kız meslek lisesindeki bir öğrenci, 11. sınıf öğrencisi, Gümüşsuyunda Suyu'nda bu sıra evlerdeki Ermeni okulundaki bir öğrenciyle bir araya gelme şansı gerçekten çok düşük. Ve birbirlerinin kültürlerini ancak ortak, önyargısız bir ortamda. Sanıyabilirler ve bilebilirler. Evet. Ve belki bu onlara bir kardeş okul, kardeş proje. Yani herkesin okulunda belli aktiviteler yaptıkları. Spor kolları var, müzik kolları var, ne bileyim okuma grupları var. Hı -hı. Okulun durumuna göre değişiyor. Dolayısıyla kendinde olmayanı karşı tarafta görüp onu da değerlendirip ve bunu yargısızca alabilmek için bir alan sağlayabilirsek bu proje bizim için anlamlı bir hale gelecek. Aslında tam da 20 Kasım'a yaklaşmışken ee, çok güzel bir program oluyor benim için. Ee, Rabia sormak istediğim bir şey yoksa ara verelim istersen. Olur. Şu anda yok. Ee, o zaman şarkımızı dinleyelim. Ardından biz tekrardan burada olacağız. Gaye Hanım ve Deniz Hanım'la sohbetimize devam ediyor olacağız. can feel the soil falling over my heart and as I climb into an empty bed oh well enough said I know it's over still I cling I don't know where else I can go over Oh mother I can feel the soil falling over my head You see the sea Wants to take me, the night it wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud loudest lover treat her kindly though she needs you more than she loves you I know it's over still I cling I don't never else I can go over over I know it's over never really began but in my heart it was so real and you even spoke to me and said if you're so funny why are you on your own tonight and if you are so clever Why are you on your own tonight? And if you are so very entertaining Why are you on your own tonight? And if you are so very good looking sleep all e güzel sesi için teşekkür ediyoruz. Benim seçtiğim bir şarkıydı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eee Gaya Hanım ve Deniz Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz. Kültür Kenti Vakfı'ndan geliyorlar ve demokrasi kuşağı olarak yaptıkları bir çalışma var. Demokrasi kuşağı adı altında. Programa tekrardan devam edeceğiz ama bu arada bir es verip size bir şeyden bahsetmek istiyoruz aslında. Tarlabaşı Toplum Merkezi maalesef maddi sıkıntılardan dolayı kapanıyor. Daha önce programımıza da konuk etmiştik ve e, yaptıkları çalışmalardan söz etmiştik. Hatta buraya gelip şarkı bile söylemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi Rabia? Sen çekmiştin o programı <gülüyor> evet. da. Evet bu kadar güzel bir e, merkez. Yılda e, binbey pardon. 2006'dan bu yana 1500 araştırmacı ve gazeteci, 1671 gönüllü ve stajere ulaşan 800 katılımcının 2006'dan bu yana Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde olduğunu düşünürsek maddi sıkıntılardan dolayı kapanması çok büyük bir üzüntü bizim için. Ee, eğer Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yardım etmek istiyorsanız internetten onlara ulaşabilirsiniz. Telefon numaraları var bir de şunu tekrardan söyleyelim. Ee, Sinan Çalışkanoğlu ile provasını yaptıkları Meraklı Korkuluk adlı oyun 24 Kasım saat 15'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü'nde izlenebilir. Eğer Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde yaptığı çalışmaları yakından görmek istiyorsanız 24 Kasım'da saat 15'te Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü'nde olmanızı dileriz. Ee, Gaye Hanım ve Deniz Hanım buradaydı ve Rabia şarkıyı dinlerken aklında bir sorusu olduğunu söylemişti. Evet. Bizim de üstünde durduğumuz çocuk hakları e, 20 Kasım sizin de bildiğiniz gibi. E, peki e, Demokrasi Kuşağı Projesi, e, Kültür Kenti Vakfı çocuk hakları ile ilgili neler yapacak? Bir şeyler yapacak mı? Ne planlanıyor? Hı hı. E, biliyorsunuz Çoc Birleşmiş Milletler'in e, çocuk hakları anayasasına göre 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılmakta. E, Demokrasi Kuşağı da 14-17 yaş arası gençleri kapsadığı için e, proje kapsamında bir atölye gerçekleştirip gerçekleştirmemekte şu an çalışmalara devam ediyoruz. Ama bizim vakıf olarak yürüttüğümüz bilinçli aile, sağlıklı nesiller diye bir projemiz var. Bu projede e, Hollandalı bir vakıf tarafından destekleniyor. Hı hı. iki yıllık bir proje. Bu proje kapsamında bizim Beyoğlu'nda, hani Beyoğlu dediğinizde genellikle insanlarımızın aklına istiklal geliyor, Galata geliyor. Hı hı. Aslında Beyoğlu'nun birazcık da arka yüzü dediğimiz e, Ok Meydanı, Yenişehir, Hacı Ahmet, dolapdere daha çok göç ağırlıklı olarak insanların bulunduğu ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde 0-8 yaş grubu okul öncesi grubuna hedef olarak ailelerle yaptığımız çalışmalar var. Biz ne yaptık bu projede kısaca bahsetmek istiyorum. Bu projede geçen seneden beri ağırlıklı olarak annelerle çalıştık ve onlara çocuğa karşı şiddetin ne olduğunu, ihmalin, istismarın, ruh sağlığı problemlerinin ve hani çocuklarını nasıl koruyabileceklerini, daha pozitif ebeveynler olmak için neler yapabileceklerini anlatmaya çalıştık ve 7 aylık bir grup çalışması düzenledik. Bunun içinde belli annelerle çalıştık. Onların da hayatlarında biraz da olsa fark yarattık diye düşünüyorum. Aynı zamanda ne gibi tepkiler aldınız peki? Yani başladığınızda nasıldı? Sonuna doğru nasıl? Aslında kısa bir süremiz kaldı. Evet, Ama çok merak genel ettim. olarak evdeki yaşantıların değiştiğini söylediler. Bizim şöyle bir çıkış noktamız vardı. Kendinizi değiştirebilirseniz hayatınızı da değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla yaşam alanlarını tabii ki biz değiştiremiyoruz. Hı hı. Onların finansal durumlarını değiştiremiyoruz. Ama bu bulundukları ortama karşı tavırlarını, bakış açılarını değiştirebildiğimiz noktada, zamanlarını yönetmelerini sağladığımız noktada, onların da stresle daha iyi başa çıkabilmelerini sağladığımız için çocuklara karşı olan tavırları değişti. Eşleriyle hı hı. ilişkileri daha farklı bir noktaya geldi. Sonuçta geniş aileler şeklinde de yaşıyorlar. Kayınvalideler e, ve diğer akrabalarla beraber. Ee, birazcık yaşam alanlarını onlar için rahatlatma şansımız oldu elimizden geldiğince. Ayrıca klinik psikologlarımız var yine bizim Bilgi Üniversitesi danışmanımız bu projede. Onlar aracılığıyla çalışan ee, ücretsiz seanslar verdik ve gücümüzün yettiğince o seanslarda ona yardım olmaya çalıştık. Olamadıysak yönlendirdik. Mesela çocuklarla ilgili sıkıntı olduğunu, konuşma bozukluğu olduğunda bu alanda çalışan üniversitelerdeki doktorlara ya da derneklere yönlendirdik ve bunların hepsi gönüllü bir aile oluştu. Hatta bu kapsamda ee, çocuğa karşı şiddeti önleme ağına üye olduk Günsefin. Onun içerisinde de pek çok güzel insanla iş yapma fırsatımız oldu. Şimdi de babalarla çalışıyoruz. Onlara da şunu söylüyoruz. Bir çocuk dünyaya geldiğinde bir de baba dünyaya gelir diye baba olmak üzerinden çalışmalar yapmaya başladık. Umarım oradan da sonuç alabileceğiz. Çünkü kolay değil. Yani hayatlarında öncelikli olarak değiştirmeleri <gülüyor> gereken şeyler daha başkayken çocuklarla ilişkileri ikinci plana atılabiliyor. Ama e, hani şunu anlatmaya çalışıyorum çocuğun gelişiminde özellikle okul öncesi çok önemli bu dönemdeki tavrı birazcık eğer olumlu katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize 20 Kasım'la ilgili olarak da özel olarak planladığımız bir proje yok ama projemizin kendi etkinlikleri devam ettiği için onlarla katılmış olacağız. Deniz ve Gaye'ye bize verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. demeden önce evet. aslında şunu da tekrardan hatırlatmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Programı henüz kapatmadın önce. Tarlabaşı Toplum Merkezinin oyununu tekrarlayalım. E, 24 Kasım saat 3'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü'nde ve son olarak yine bir soru sorayım. Hoşça kal dedik <gülüyor> ama ne söylemek istersiniz? E, Çalışmanızla ilgili belki bir sonucu vardır projenizin bununla alakalı. E, çok teşekkür ediyoruz bizi buraya Hı -hı. davet ettiğiniz için. 5 Aralık e, günü saat 2'de Gençlik Merkezi'nde, Beyoğlu Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde, Şişhane'de Demokrasi Kroşe'ye projemizin açılışı olacak. Burada projede yer alan okullar, bu okullardaki öğrencilerden katılmak isteyenler ve projenin finansını sağlayan kurumsal işbirlik, işbirliği yaptığımız partnerlerimizle Hı -hı. beraber... Proje resmi olarak aslında merhaba demiş olacağız. Ama bu arada atölyelerimize başlamış olacak. E, herkese açık kapımız. 5 evet, evet. Aralık'ta. Evet 5 Aralık'ta. Bekliyoruz. Teşekkürler. Artık sonlandıralım. Evet. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Söz küçül.